ve Özdeş özbay. Evet bir iklim için programı daha başlıyor. Yücel Selman, Yücel e, sönmez aramızda değil. Bugün yok. Ben Deniz Ömer Madra. Hmm. Ben Özdeş özbay ve dinleyicimiz Ladin Arslana da destekçimiz çok teşekkür ederek başlayalım ee, çok e, kritik bir dönemde aslında bu programları yapıyoruz giderek iklim krizi'nin hem yangınlar hem yüksek sıcak dalgaları hem seller ve hem de kuraklık açısından ve nesli tehlike altına, altındaki türlerin de artışa bakımından dört bir tarafından kuşatılmış bir durum var. Ve mücadeleler de elbette devam ediyor ama çok da özellikle de hukuki mücadeleler çok ciddi bir nitelik kazanmaya yüz tutuyor. Son olarak Libya'daki bu büyük sellerle ilgili bir haber vardı. Libya'daki sel felaketiyle seldeki kurtarma operasyonlarında silahlı kuvvetlerin 94 mensubunun mevz öldüğü haberi vardı. Değil mi? Evet. Çok acayip bir şey. yani. Bu, bu çok ilginç gerçekten. Halife Hafter'e bağlı bu savaş ağası ya da savaş beyi Halife Hafter'e bağlı Libya'nın doğusundaki silahlı güçler sözcüsü Ahmet El Mismari ki depremde, şey, deprem diyorum sel doğru orada cereyan etti. E, El Ahmet El Mismari'nin yaptığı açıklamada bu muazzam sel felaketinin ardından Derne ve diğer kentlerde, Derne ya da Derne ikisi de söyleniyor, diğer kentlerde yardım ve kurtarma operasyonlarına katılan Silahlı güç ve güvenlik güçleri mensuplarından hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilemiş ama anormal bir rakam. En çok etkilenen derne ve diğer kentlerde silahlı güçlere mensup 94 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişler. Daniel Fırtınası'ndan olduğu tespit ediliyor. Üzerinde epey yayın yapmıştık daha önce açık gazetede ve diğer programlarda. Resmi olarak 4 bin kişinin öldüğü söyleniyor. Önce 11 bin civarıydı, sonra resmi olarak 4 bin'e düşürüldü. Bunun 9000 kadarının, 8-9 bin kadarının kadarını kayıp olduğu açıklandı. Ama onlar da bulunamadığına göre zaten herhalde gerçek ölü sayısı olarak söylemekte bir sorun olmasa gerek. Bir de üzerine bütün bu çalışmalar sırasında 94'te asker yani kurtarma çalışmaları yapan kişi hayatını kaybetmiş. Evet görülmemiş boyuttaki zaten son sıralarda verdiğimiz haberlerin neredeyse %80'inde filan görülmemiş boyutlarda alışılmamış veriler diye <gülüyor> belirtilebiliyor. Yani mesela İran'daki kum fırtınasında da 2100'ün üzerinde kişinin hastaneye gittiğini yani Sistam Beluçistan eyaletinde etkisini gösteren bu sefer de kum fırtınası <gülüyor> ve 136 kişinin de tedavi altına alındığı haberini dün vermiştik. Gerçekten çarpıcı vurgular var ve bu durumun da azaltılacağına dair bir azalacağına dair herhangi bir belirti de görünmüyor ortada. Öyle değil mi? Tam tersine yani. İstanbul e, Barajları'nda mesela önemli bir e, Yeşil Gazete'den önemli bir kuraklık haberi var. Suları çekilen İstanbul Barajları'nda hayvanlar otluyor diye bir haber vardı. Bu yıl yaşanan kuraklık Türkiye'nin en büyük şehrinin İstanbul metropolünün Havzalarındaki su seviyesini neredeyse son 10 yılın en düşük seviyesine indirmiş olduğu belirtiliyordu. İstanbul'un dışındaki Terkos Barajı'nın kurumuş göl yatağında artık sığırlar otluyor ve ayçiçekleri yetişiyor diye bir çarpıcı haber var. E, gençler pek bilmez ama e, biz eskilerin yıllar önce içme suyu musluktan içme suyu da terkos diye adlandırılırdı. Terkos içiyorum denirdi mesela. <gülüyor> yani o barajın <gülüyor> içinde kurumuş olması ve orada sığırlar otlayıp Ayçiçe'ye yetişti haberi özellikle belli bir yaş grubunun üzerinde olan yani 60 yaş grubu üzerinde diyelim insanlar için çok çarpıcı etkileri de olduğunu ayrıca söylemek lazım. Yani haberin ayrıntılarında da rakamlarında da çok ciddi şeyler var Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre son bir yıldır Türkiye'nin Kuzeybatı'sı yani İstanbul'un da dahil olduğu Marmara bölgesi ve Edirne bölgesi Türkiye'nin or ortalama, Kuzeybatı ortalamaları %23 daha az yağış almış. Sadece <gülüyor> Ağustos 2023'te bu oran Ortalamanın %74 altında kalmış. Evet. Ve geçen yıla göre %90 azalmış. Bu önemli bir haber. Reuters'dan Ali Küçük Göçmen imzasını taşıyor. Ee, İstanbul'daki 10 barajdan en dolusu olan Terkos Barajı'nda %9'un altında su seviyesi. 2014'ten bu yana en düşük seviye olan %25'in altında genel su seviyesi. Ve Toplam nüfusu da 16 milyon olan bir büyük metropol için su karnesi uygulamasıyla sonuçlanabilir deniyor daha önce ama İstanbul, Beledi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bunu biraz reddeden bir açıklama yaptı yakın zamanda İstanbul'un bu yıl için bir su sorunu yoktur dedi halbuki elimizdeki veriler ee, bu kadar kesin konuşmaya izin vermiyor aslında Bence de öyle yani çok çok sayıda bu konuların bu konularla uğraşan akademisyenlerin farklı farklı görüşlerine değer verdik hepsi yani en son Murat Türkeş'le de büyük bir kuraklık telkes altında olduğunu net olarak ifade eden ayrıntılı bir e, söyleşi vardı. İlhan Aktan'ın yaptığı gazetede vardı. Yok e, artı gerçekte pardon. Ve yani e, şimdi mesela Reuters'dan Ali Küçük Geçmen'in aktardığına göre İstanbul'daki 10 barajdan en dolusu Telkos barajı su seviyesi yüzde 9 civarında. Genel su seviyesi 2014'ten bu yana en düşük seviye %25'in altında ve bu durum su karnesi uygulamasıyla sonuçlanabilir diyor açıkça. Yani balıkçı tekneleri barajın eski su hattı boyunca karaya oturmuş durumda olduğunu da söylemek lazım. Yakındaki köylüler de. Ee, bir zamanlar göl olduğu yerlerde toprakları işlemek için buralara ayçiçeği ekmek değillermiş. İstanbul'da bir çoban olan Mehmet Emin Gergili de 3 ay önce hayvanlarını otlatmak için Terkos Barajı'na geldiğini ve o zamandan bu yana daha da suların daha da önemli ölçüde çekildiğini söylemiş. Ot yoktu. Her yer suyla kaplıydı ama şimdi sığırlar diğer ucuna kadar gidebiliyor. Barajın su her gün çekiliyor demiş ee, barajın suyuna bağımlı olan Ormanlı'daki köylülerde Terkos Barajı yakınında bu yıl yağmur yağmadığı için pirinç tarlalarını boş bırakmışlar pirinç çok su, sulama evet, isteyen istiyorum. bir üretim su isteyen köylüler 2023'teki düşük rekolte gelirlerini düşürdüğü için şikayettelermiş ta 1958'den bu yana Pirinç 60 küsur yıldan beri 70 yılda yakın bir zamandan beri pirinç ektiğini söyleyen bir çiftçi Cavit Gürbüz de şöyle demiş bu yıl farklı ürünler ekmeyi denedik ama toprak uygun değil demiş eğer tarlayı görebilseydiniz ayağınızın içine girebileceği kadar geniş çatlaklar vardı bir yıldır yağmur yağmadı bir yıldır sağanak yağmur yağmadı demiş. Bu yıl her yere ekim yapmadık. Sadece gerektiğinde sulayabileceğimiz yerlere yaptık. Ama onları bile sulayamadık. Çünkü su yok. Nehir akmıyor. Gelecek yıllar hakkında da çok karamsarız. Kuraklık her yeri kasıp kavuruyor demiş. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sözlerini de biraz ihtiyat bayıyla karşılamak lazım değil mi? Nüfus attıkça su tüketimi de artacaktır demiş. Ayrıca İstanbul... tabii İmamoğlu'nun açıklaması... Sadece musluklardan Akacak suyu Yani su krizine daha bütüncül bir Bakış açısından çok Bu, bu yıl musluklardan akar Kesinti olmaz demeye çalışıyor Evet ama bu Bir de tabi seçimler var ya bir bakış. Evet. Ona yönelik de herhalde Böyle bir kriz yok demeye çalışıyor olsa gerek Ama gerçekleri Tabi bu şekilde ip bükmenin Sonuçları oluyor evet. Enlinyo etkisinin Henüz Yeteri kadar basınmıyor. aslında bu geçtiğimiz ay biraz daha hissetti gezegen ama yıl sonuna doğru da arttıracak dolayısıyla kurak bir kış da olabilir tabi bu çok otomatik değil bu şekilde işlemiyor elinin yılında ille dünyanın her bölgesi daha kurak olmuyor değişim gösterebiliyor ama bu da bir ihtimal dolayısıyla İstanbul geçen yıla göre daha kurak geçirdi bu yılın daha da kurak olma ihtimali var ve yani bu su meselesini çok ciddiye almak gerekiyor. Yağmur hasatı, gri su kullan e, işte kullanımı, e, çeşitli başka yöntemler, özellikle arıtma testleri, sanayi bölgelerinin e, aynı suyu çevirerek e, kullanması gibi uygulamalara acilen gitmek lazım ama e, bu konuda çok sınırlı bir çalışma var. Evet ve evet, yani şeyi de hatırladım. Sen söyleyince James Hansen bu konunun öresen ısınma diyelim onun e, a babası diye nitelendirelim. Dünyada anlaşılabilir bir dille ta 1990 1988'den itibaren araştırmaları ve yazılarıyla NASA'dan çalışan e, çok önemli bir bilim insanı. Onun araştırmalarına da devam ediyor. NASA'daki görevinden emekli ayrıldı ama Makiko Sato ve Rudy diye söyledim. şimdi adını hatırlayamadım iki bilim insanı ile beraber düzenli araştırmalar yayınlamaya ve hakemli dergilerde de yayın atmaya devam ediyor son yazılarından bir tanesinde kesin olarak bu aliniyo etkisinin aslında Temmuz gelecek yılın Temmuzunda ancak ortadan kalkacağını, yani o zamana kadar devam edeceğini ve en çok güçlü ol, olan Niño yani doğa olayının da o tarihte olacağını bunun da bir buçuk endüstri çağına göre bir buçuk derecelik sıcaklık yükselmesini de ortaya koyabileceğini söylemişti. Tüyle yükverticiydi. Yani bir hmm. milyon yıldan beri görülmüş en büyük Sıcaklık görülmüş dediğim yani bir yıldan beri ortaya çıkmış ya da vuku bulmuş ne hangi ya konuşacak olursak söyleyelim. En yüksek sıcaklık seviyesi rekorunun kılmakta olduğunu bunun da iklim enerji dengesini dünya enerji dengesinde büyük bir yarılmaya gittiğini gösteren bir olgu olduğunu söylemişlerdi. Onu da hatırlatalım yani çok ciddi bir durum var yani. Evet İstanbul'un barajlarının giderek işte %25 gibi bir doluluk oranında olduğunu söyledi ki zaten %10-15 civarına indiğinde kullanılamaz duruma da geliyor barajlar. Böyle bir kriz varken bir de Büyükada'dan ilginç bir haber vardı geçtiğimiz günlerde. Bu iklim krizine dikkat çekmek için denize konulan bir heykel huzursuz Poseidon heykeli ismi de güzel. Huzursuzluk yarattığı için kaldırılmış bölgeden e, artı gerçekte vardı. Sanatçı Genco Gülan'ın 10 Eylül'de Büyükada vapur iskelesi açıklarında sergilenmeye başlayan huzursuz Poseidon heykeli, vapur ve teknelerin denizdeki manevra kabiliyetini kısıtladığı, kısıtladığı gerekçesiyle sahil güvenlik tarafından kaldırılmış, antik Yunan ve Orta Doğu felaket tanrılarını selamlayan huzursuz Poseidon heykeli iklim felaketine dikkat çekmek amacıyla Vapur iskelesinden denize zincirlenmiş şekilde suların arasında bir görünüp bir kayıp olarak ada sakinlerini ve günübirlik ziyaretçileri karşılıyordu deniyor haberde. Ancak eser sergilenmeye başladığı hafta teknelerin manevralarını engellediği gerekçesiyle sökülmüş e 80-35-35 santim 35 boyutlarındaki heykel yani 80 santim yüksekliğindeymiş antik Yunanın denizler ve deprem tanrısı Poseidon'u sim geliyor deniyor adalar sanat insiyatifi tarafından açıklama yapılmış huzursuz Poseidon'un ekim ayında ait olduğu yer olan adalarda denizle yeniden buluşacağı kaydedilmiş peki bu da ilginç bir açıklama <gülüyor> neye göre kaldırılıyor ve nasıl bir garanti var huzursuzluk yaratmayacağına dair tekneler <gülüyor> açısından yani, Tekne ta ta tabii değil mi evet. çünkü teknik bir gerekçe göstermişler evet ee, Böyle, bu yani aynı şekilde kalıyor yani başka Navigasyon bir yere doğru düz yapılamıyor diye O zaman tekrar bambaşka bir yere koyarsanız Bu sefer de heykelin işlevi ve anlamı ortadan kalkacak tabii Ait olduğu yere demiş Bu ait olduğu yer neresi bilemiyorum ama <gülüyor> evet ben Hafif bir değişiklik yapacaklardır diye düşünüyorum Eğer bu gerekçe doğruysa tabii yani ondan Evet, hiçbir şeyden artık emin olunamıyor evet devam edecek olursak tabi yalnız İstanbul ve çevresinde değil Karadeniz'de de ciddi bir etkisi var iklim değişikliğinin iklim krizinin Karadeniz'de kahverengi kokarca böceği istilasından bahsediyor artık gerçekte Soner Özdemir imzalı bir haber tarım ürünlerine zarar verdiği söyleniyor bu böcek Kokarca böceği ve fındıkta verim kaybına yol açtığını söylüyorlar. Bunu da söyleyen bir ordu, e, fındık bölgesi olan ordunun milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mustafa Adıgüzel, üreticiler devletten yardım bekliyor demiş. <gülüyor> büyük zarar yani kahverengi kokarca böceği fındıkta ortalama %2 ila 3 rekolite kaybına yol açıyormuş. Bu kilo başına 6 lira zarar demektir. Türkiye'nin bu yıl sadece fındıkta kahverengi kokarca büceği sebebiyle zararı 1 ila 3 milyar Türk lirası arasında. Bütün kıyı şeridinde de var demiş Karadeniz'de. Ordu'da da en yoğun zarar. Fatsa, Perşembe, Gülyalı ve Ünye'de şimdi bahçelerden çekildi. Kışı geçirmek için Kapalı alanlara hücum etti demiş ve Tarım ve Sağlık Bakanlıkları'nın acilen önlem almasını istemiş. Adı Güzel. E bu siz, <gülüyor> siz istilacılar demişken aklıma birincisi bu kelimeyle ilgili hatırlarsanız bir tartışma yaşıyorduk. Acaba daha iyi bir kelime yok mu bu istilacı kavramı evet. e, e, yerine kullanılabilecek? E, daha rekabetçi türler deniyormuş. Evet. Guardian gazetesinden Guardian gazetesinde bu şekilde yer aldığını bize de yazmıştı dinleyicilerimiz. Oradan haberdar olduk. Daha iyi bir kavram gibi diyor. Rekabetçil yani daha rekabet açısından daha yüksek avantajları olan <gülüyor> türler. Bu hafta sonu bu istilacılar ismiyle bir belgesel iki gün boyunca açık gösterimde paylaşıldı. Ben de İzleme fırsatı buldum. Türkiye'nin Akdeniz kıyılarındaki istilacı türlerin. Yani şu an şeyler. E, belgesel şey. yapanlar bu kavramı kullanıyor. <gülüyor> i̇stilacı evet. türlerin kayıt altına alındığı. Ve Doktor Mert Gökalp'in yönettiği belgeseldi bu. Ee, bir buçuk saat kadar bir e, belgesel. Akdeniz kıyılarında ekosisteme zarar veren. Başta aslan ve balon balığı olmak üzere. Türkiye denizlerindeki işte bu istilacı türlerin odağını alan bir belgeseldi. Çok çarpıcı gerçekten yani nasıl hızla ürediklerini de gösteriyorlar. Çeşitli tarihlerde dalış yapılmış. İyi de kaliteli de görselleri vardı. bu Akdeniz'in tabii ki özellikle Kızıl Deniz'den gelen ve giderek sayısı çoğalan türlerinden bahsediyorlar. En büyük sebebi sebebi içinde Predatörleri yani bu türleri e, yiyen ya da yok eden canlıların Akdeniz'de olmaması işte onlara rekabet avantajı sağlıyor. Dolayısıyla çok büyük bir hızla e, çoğalıyorlar ve ekosisteme e, ciddi zararlar veriyorlar diyorlar. Evet çok önemli ve zorlu gelişmelerin olduğu bir zamandayız. Yani sürekli davalar da açılıyor. İç dünyası mesela 1 Ekim'de başlayacak karbon düzenlemesine hazırlanıyor diye bir haber vardı. T24'te. Eray Görgülü imzalı. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği karbon vergisinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alacağını dikkat çekmiş Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç. Yeşil dönüşüm 2040'a kadar Türkiye'ye maliyeti ...60 milyar doların üzerinde olması bekleniyormuş yeşil dönüşümün. İşte Ankara Sanayi Odası, meslek komiteleri, ortak toplantısı konuşmaları var. Yani sınırda karbon düzenleme mekanizmasının... ...demir, çelik, alüminyum, gü gübre, elektrik ve çimento sektörlerini kapsayan... ...ilk aşamasının 1 Ekim 2023'te yani birkaç gün sonra... Devreye gireceğini hatırlatmış Evet bu Avrupa Birliği'nin sınırda Karbon düzenleme mekanizması Geçtiğimiz yıl hazırlanmıştı Ve böyle bir, bir takım e, Sınırlar Yani e, tarihler belirlenmişti 1 Ekim'de işte burada bahsedildiği gibi Bazı sektörler Devreye girecek yani Avrupa Birliği'nde Ürün e, satışı yapacaksanız ihracat yapacaksanız e, Karbon emisyonların ka Karbon emisyonlarınızı ve vermeniz gerekiyor ve buna yönelik işte vergiler uygulanacak. Mümkün olduğunca düşük karbon salımı yapan ürünler ihracat ihraç etmeniz gerekiyor. Yani en azından avantaj, piyasa avantajı açısından. Burada da rekabet açısından diyelim. Demir, çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve çimento ilk sektörlermiş. Türkiye bu konuda pek fazla adım atmamış tabii. Evet ve bir de tabii yani biraz önce açık gazetede de azıcık değinme fırsatı bulduğumuz şey işte Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyaretinden sonra Azerbaycan'la doğalgaz boru hattı sistemini bir pipeline anladığım kadarıyla boru hattı kurarak böyle bir şeyin içinde olduğunu da belirtmesi. Bu karbon düzenlemesiyle e, çelişiyor gibi gözüküyor tabii. Değil mi? Yani... Ee, aslında şöyle bu karbon sınırda karbon vergisi şirketleri bağlıyor şu anda. Siz bir çelik üreticisiniz ve Avrupa'ya çelik üreteceksiniz. Karbon emisyonunuzu e, tabii açıklıyorsunuz. E, ona göre vergi koyuyorlar üzerine. 1 Ekim'den itibaren bu gerçekleşecek. E, dolayısıyla daha az karbon emisyonu yapıyor iseniz... ...üretimde bunu nasıl kontrol ediyorlar falan... ...bunları hiç bilmiyorum tabii... ...ama o daha e, rekabetçi bir fiyat... ...yani daha az vergi üzerine konacağı için... ...daha ucuz piyasaya girmiş olacak... ...bu da sizin şirketinize avantaj sağlayacak... ...gibi bir uygulama bu... Ee, ...bahsedilen... ...onun dışında tabii ülkelerin verdiği kendi sözler var... Ee, ...onlar da o, dava o, konusu evet, olacak... Işte. Evet, ...şimdi da, sabahleyin konuştuk... ...bir de son bir cümle söyleyeyim bitirmeden... Britanya eski başbakanlarından Gordon Brown petrol üreticisi devletlere aşırı kar vergisi konması şarttır demiş. Bunu ancak yoksul ülkelerin iklim krizinden kurtarılabilmesi için mutlak bir zorunluluk olduğunu da söylemiş. Yüzde üçlük bir petrol ve gaz ihracat gelirlerinden en büyük prodüktörlerine kadar, üreticilerine kadar uygulanacak böyle bir verginin küresel güney diye adlandırılan yoksul ülkelere yılda 25 milyar dolar kadar bir şey sağlayacağını gelir sağlayacağını da söylemiş bunu da sonraki programlarda da tekrar konuşma fırsatı bulacağımızı söyleyelim ve bugünkü programa da son verelim hoşçakalın görüşmek üzere